121. mektup Bu mektup yine Mir Mehmet'in oğluna yazılmıştır. Bu yolun 7 adım olduğunu ve sevilenlerden bir kaçının aldatıcı adıma eriştiklerini bildirmektedir. Bir hazretleri bol dualarımızı okuyunuz. Çok zamandan beri hallerinizi bildirmediniz. Buradaki fakirlerden de bir haber alamadınız. Allahu Teala'ya hamd ve şükrederiz ki bu fakirlerin hali çok iyidir. Kısaca bunlardan az bir şey bildireceğim. Bizleri seven kardeşim, bu yolun hepsi yedi adımdır. Sevdiklerimizden bir kısmı işi altıncı adıma ulaştırdı. Beşinci, dördüncü basamaklarda olanlar da vardır. Üçüncü basamakta olanlar talebeye ders vermektedirler. Daha ileridekilerin nasıl olduklarını artık anlayınız. Yüksekleri özlemek lazımdır. Aşağı ve az şeylerden doymamalıdır. Daha çok yazmaya vaktimiz olmadı. 122. Mektup bu mektup Molla Tahir-i yazılmıştır. Yüksekleri istemek, ele geçenlerle oyalanmamak lazım olduğunu bildirmektedir. Mevlana Muhammed Tahir, bizi suçlu görmeyiniz. Mevlana Yar Muhammed göç etmenin sebebini bildirecek. Hindistan yolculuğuna karar verince gidip çoluk çocuktan haber alınsın. Geri kalanı kavuşunca konuşuruz. Huzur üzere olmak ve uygunsuz kimselerle görüşmemek lazımdır. Çok uğraşmalı. Ele geçenle oyalanmamalıdır. Farisi'nin dediği gibi. Cihanı parlatan nura varmak için adım attık. Batıyı, yıldızı, lambaları arkada bıraktık. Bu zamanda insanların çoğu görünüşe bakmakta ve az bir şeyle oyalanmaktadırlar. Bunlarla birlikte bulunmak kalbi öldürür. Aslandan kaçar gibi bunlardan kaçmak lazımdır. Bulunduğunuz yolda ilerlemeye çalışınız. Rüyalara o kadar kıymet vermeyiniz. Çünkü rüyanın yorumlayacak yerleri pek çoktur. Sakın rüyalara, hallere bağlanıp kalmayınız. Arabi'nin dediği gibi, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Ve selam. 23. Mektup Bu mektup yine Molla Tahiri i Bedahşi'ye yazılmıştır. Bir farzın elden kaçmasına sebep olan nafile ibadet, hac bile olsa hiçbir şeye yaramayacağını bildirmektedir. ''Akıllı kardeşim, ismi gibi temiz olan Molla Tahir'in kıymetli mektubu geldi. Kardeşim, hadis-i şerifte Allahu Teala'nın bir kulunu sevmemesi, onun faydası şeylerle uğraşmasından anlaşılır.'' buyuruldu. Bu farzı yapmayıp bir nafile ibadeti yapmak da boşuna uğraşmaktır. Bunun için neyle vakit geçirdiğimizi incelemeliyiz, neyle uğraştığımızı anlamalıyız. Nafile ibadet mi yoksa farz olan ibadet mi yapıyoruz?'' Bir hacı hac yapmak için birçok yasaklar, haramlar işleniyor. İyi düşünmelisiniz. Aklı olana bir işaret yetişir. Size ve arkadaşlarınıza selam ederim. 124. Mektup Bu mektup yine Molla Tahiri i yazılmıştır. Yolluk bulunması, hacın vücubunun şartıdır. Yol parası olmadan hacca gitmek, başka vazifeler yanında vakit kaybetmek olduğu bildirilmektedir. Kardeşim Hace Muhammed Tahir-i kıymetli mektubu geldi. Allahu u Teala'ya hamd ve şükür olsun. Fakirleri sevmekte ve bağlanmakta gevşeklik olmamış. Ayrılık günlerinin uzaması buna yol açmamış. Bu haliniz büyük saadet alametidir. Bizi seven kardeşim. Gitmeye karar verdiniz ve izin istediniz. Ayrılırken belki de biz de yolda size kavuşuruz demiştik. Bunu çok istedik. Fakat istihare uygun olmadı. ''Bu yolculuğumuzun caiz olacağı anlaşıldı. Bunun için vazgeçtik. Daha önce sizin gitmeniz de uygun görünmemişti. Fakat çok istediğiniz düşünülerek açıkça menedilmedi. Yola çıkmak için yolluk parası bulunması şarttır. Bu gücü olmayanın hacca gitmesi boş yere vakit geçirmek olur. Haccın vücub şartlarından biri yol parasına malik olmaktır. Yol parası olmayınca hacca gitmek farz olmaz. Hacca giderse nafile hac yapmış olur.'' Omre'ye gitmek de zaten farz ve vacip değildir. Yani nafile ibadettir. Nafile ibadeti yapmak bir farzın terkine veya bir haram işlemeye sebep olursa ibadet olmaktan çıkar. Günah işlemek olur. 29. Mektuba bakınız. Daha lüzumlu işi bırakıp da farz olmayan işi yapmak uygun olmaz. Bunları size birkaç mektupta bildirmiştim. Elinize gelip gelmediklerini bilmiyorum. Bizim sözümüz bu kadardır. Ötesini siz bilirsiniz ve selam. 125. Mektup Bu mektup Nişapurlu Mir Salih adına yazılmıştır. Alem-i ve Alem-i Kebir'in Allahu Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının görünüşü olduğunu ve Allahu u Teala'nın kendisiyle hiçbir münasebeti bulunmadığını ve yalnız O'nun maluku olduklarını bildirmektedir. Ya Rabbi! Maddenin basit ve bileşik cisimlerin, küçük alem denilen insanın ve büyük alem denilen diğer varlıkların yapısını, hakikatlerini doğru olarak bize bildir. Küçük alem ve büyük alem, Allahu Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının aynalarıdır. Onun zatında bulunan şuun ve kemallerin görünüş şeridir. Bu alemler kapalı bir hazine ve örtülmüş bir sırdı. Bunları meydana çıkarmak istedi, icmalden tavsiyeli getirdi. Yani bir ağacın her parçası çekirdekte sıkışık olarak bulunurken, hepsinin ağaç üzerinde ayrı ayrı meydana gelmesi gibi her şeyi ayrı ayrı yarattı. Kendisine ve sıfatlarına alamet olacak şekilde yarattı. Yani alemin hiçbir parçasının Allahu Teala ile hiçbir nispeti benzerliği yoktur. Yalnız onun malik İsimlerini şu onlarını göstermektedirler. Ailemin Allahu Teala ile birleşmiş olduğunu, onun aynı, benzeri olduğunu, ailemi çevirmiş, ailemi sirayet etmiş, her zerreye girmiş, her şeye beraber olduğunu zannetmek, ona olan sevginin tasavvuf sarhoşluğu'nun taşkınlığını gösterir. Halleri, görüşleri doğru olan tasavvuf büyükleri, ayrılmış olduklarından Allahu Teala'nın hiçbir bakımdan bu aileme benzemediğini, yalnız onun mahluk olduklarını söyler. Yalnız ilminin ihata ve sirayet ettiğini ve her şeyde beraber olduğunu bilirler. ehl sünnet âlimleri de böyle söylemektedir. Allahu Teala o büyüklerin çalışmalarını bol bol mükafatlandırsın. Sofiye'yi yi Aliye'den bazısı Allahu Teala'nın zatı kendisi bu alemi kaplamıştır. Bu alemle beraberdir gibi şeyler söyleyerek zat-ı ilahiyi mahluklara benzetiyor. Halbuki Zat-ı hiçbir şeye benzemediğine, hatta Zat'ında sıfat bile bulunmadığına inanmaktadırlar. Bunlara çok şaşırılır. Sözleri birbirini tutmuyor. Sözlerinin arkasını bulmak için Zat-ı İlahi'yi mertebelere ayırmak fayda vermez. Eski felsefecilerin bozuk fikirlerini yanlış yollardan ıspata kalkışmalarına benzer. Keşfi doğru olan büyükler, Kadı Teala, Zat-ı ilahiyi hiçbir bakımdan başkalık göstermeyen, basiti hakiki olarak bilir bundan fazla olanları isim ve sıfat sayarlar farisinin dediği gibi sevgilinin ayrılığı az da olsa çok acıdır ufak bir kıl bile kaçsa nazik gözü pek acıdır yukarıda bildirilenlerin iyi anlaşılması için şu misali yazmayı uygun görüyorum büyük bir fen adamı senelerle yaptığı tecrübelerden elde ettiği kıymetli bilgileri anlatmak için harf ve sesleri kullanır bu harflerin ve seslerin anlatılan bilgi ve manalarla hiçbir benzerliği ve beraberliği yoktur. Yalnız onların aynısı gibidirler. O kıymetli bilgiler bunlarla meydana çıkmaktadır. Bu harfler ve sesler bu manaların kendileridir demek yanlıştır. Burada ihata, mahiyet yoktur. Manalar saflıkları üzere kalmış, hiç değişikliğe uğramamışlardır. Fakat bu manalarla harf ve sesler arasında göstermek ve gösterilmek, anlatmak ve anlatılmak bakımından bir bağlılık vardır. Bu bağlılık bazı kimselerin hayalinde büyüyerek başka benzerlikler hatıra gelir. Hakikatte ise hiçbir benzerlik yoktur. İşte bu meselede bu fakirin anlattığı da böyledir. Mahlukların ayna gibi olduğunu göstermek için Allahu Teala bu alemle birleşmiştir, beraberdir, aynıdır ve alemi kaplamıştır gibi şeyler söylemek tasavvuf sarhoşluğundandır. Zat-ı ilahinin bu alemle hiçbir bağlılığı benzerliği yoktur. Onun sıfatlarını gösterdiği için vahdet-i vücûd desinler veya demesinler, varlık ikidir. Birisi hakikate var olan Hak Teala'dır, ikincisi zıl, gölge gibi olan mahluklardır. Eski Yunan felsefecilerden sofistiyelerin sandığı gibi var olan birdir. Ondan başkası hep vehim ve hayaldir demek yanlıştır. Farisi'nin dediği gibi. Onu önceden anlayınca sen kendini o yana tam bağlarsın. Kimin zilli olduğunu bilsen gam yemezsin, kalsan veya ölsen. Allah'a kulluk ederim. Taptığım dergah bir. Bir lahza ayrılmadım tevhidden. Allah bir.